Ahmeder Rufai hasretleri, Hak yolcusunun düsturları, El-Hikem, Hikmetli Sözler, Güzel Huylar, Sen, ey kardeşim, Peygamberin, Sallallahu Aleyhi ve Sellemin, Ahlakıyla ahlaklan, Mülayim, Yumuşak Tabiatlı, Güzel Ahlaklı, Geniş Anlayışlı, Affı Bol, Doğru Sözlü, Ele Açık, Kalbi şefkatli, güler yüzlü, sabırlı, mütevazı ve alçak gönüllü ol. Halkın hukukuna riayet et. Arkadaşlık hukukunu gözet. Hüzünlerden âri olma. Devamlı tefekkür halinde bulun. Çok zikret. Sükutun uzun olsun. Kötülükler karşısında çok sabırlı, çok tahammüllü ol. Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah'tan yardım iste. Fakir, yoksul, zayıf ve acizleri sev, gözet. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine hürmetsizlik edilmesi ve haram kılınan şeylerin işlenmesi karşısında yalnız ve münhasıran, Allah rızası için öfkelen. Helalinden kazanıp elde ettiğini ye. Elde edemediğin ve nail olamadığın şeyler için tasalanma. Bir yere dayanarak yemek yeme. Giyiminde lükse kaçma. Umulur ki zenginler de bu hususta sana uyarlar. Böylece güzel kumaştan yapılmış elbiselere sahip olamayan fakirlerin de gönlü incinmez. Akik yüzük tak. İçine sert lif doldurulmuş döşek yahut hasır veya toprak üzerinde yat, uyu. Bunu sırf Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareketlerde, tavırlarda, Fiillerde, sözlerde, hal ve davranışlarda sünnetini devam ettirmek ve yaşatmak gayesiyle yap. İyiyi, iyi olarak gör ve öyle kabul et, öyle ilan et. Kötüyü de, kötü olarak gör, öyle kabul et, öyle ilan et. Oturuşun, kalkışın hep zikirli olsun. Bulunduğun meclis, film, tatlılık meclisi olsun. İzan. İdrak Meclisi Olsun, ilim Meclisi Olsun, Takva Meclisi Olsun, Haya ve Hicab Meclisi Olsun, Emniyet ve Güven Meclisi Olsun, Meclisinde Fakirler ve Yoksullar Bulunsun, Sofranda Yemeğine Yoksul Elleri Uzansın, Çocuklar Gibi Şamatacı Olma, Nahoş, Tatsız ve Müstehcen Sözler Sarf Etme, Kimseyi Kötüleme, Ancak iyi, Güzel, ve faydalı olduğunu umduğun suslarda konuş. Meclisinde bulunan herkesin nasibini ver. Orada kimsenin hakkı yenmesin. Kimse üzgün durumlara düşmesin. Faydalı en ufak bir şeyi dahi, insanlardan esirgeme. Bununla beraber, onlardan sakın, kendini koru. Sevincini ve güler yüzlülüğünü, onların hiçbirinden esirgeme. Hiçbir kimseye, onun hoşuna gitmeyecek bir şekilde hitap etme. Gerek dilini ve gerekse kulağını kötü ve çirkin sözlerden koru. Dilinle çirkin ve kötü kelam etme. Kulağınla da dinleme. Sana hizmet edenleri asarlama. Senden bir şey isteyenin işini görmeden geri çevirme. Eğer istediğini yerine getiremeyeceksen, gönlü kırılmadan gitmesini sağlayacak tatlı sözlerle uğurlamaya çalış. İki şey arasında muhayyer bırakılırsan, yani iki şeyden birini tercih etme durumunda kalırsan, herhangi bir mahzuru veya günahı bulunmadıkça, daima daha kolay olanı tercih et. Daha kolay olanı üstlen. Davet edenin davetine icabet et. Kendilerini, bir müddet göremediğin dostlarını ve mümin kardeşlerini ara. Hal ve hatırlarını sor. Sana zulüm ve haksızlık edeni affet. Kötülüğe kötülükle mukabele etme, gecelerini Allah'ın kapısında ağlayarak geçir. Yalnız Allah ile neşelen. Kendini yalnız Allah ile birlikte bulunduğun zaman rahat hisset. Veli, dost ve sahip olarak Allah celle celalihu kafiidir. Allah ondan razı olsun. Hazreti İmam Şafii şöyle der: Kişi nefsinde zaaf müşahede ettiyan istikamete ermiş demektir. Yine İmam Şafii Hazretleri'nin diğer bazı sözleri insanlıkta kemal halinin erkanı dörttür. Bunlar, güzel ahlak, tevasu, cömertlik, nefse muhalefettir. Tevasu, alçak gönüllülük, sevgi ve muhabbet doğurur. Kanaat rahat ve huzur getirir. İlim, ancak faydalı olandır. Öyleyse nefsini zaaf ve muhtaçlığa hazırla ki istikamet bulasın. İnsanlıkta kemal halinin dört temelini kur ki istikamet ehlinden sayılasın. Mütevazı, alçak gönüllü ve kanaatkar ol ki mahbub, sevgili olasın. Rahata kavuşasın. Rabbinin huzuruna vardığın zaman sana faydalı olabilecek ilimleri öğren. Zira hiç şüphe yok ki dünya bir hayalden ibarettir. Onun tamamı zevale mahkumdur. Allah Celle Celaluhu ise halleri birinden diğerine çevirendir. Ey nefesleri sayılı kişi! Bir gün gelir, bu sayılar mutlaka tamam olur. Gecesi olmayan bir gün mutlaka gelecektir. Yarınki günü bulunmayan bir gecede mutlaka gelecektir. Şanı yüce olan Allah, veli kullarını kubbeler altında kat kat haya perdeleri içinde gizlemiş, kendisinden başkalarına karşı onları perdelemiştir. Bu yüzden Allah'ın veli kullarını yine ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Bu durum, insanlar hakkında daima hüsnüzanda bulunulmasını icap ettirir. Sakın ha! Herhangi bir kişi hakkında Zinhar soyuzanda bulunmayasın meğer ki o kişi hakkında kati bir şer'i hüccete sahip bulunmuş olasın Allah celle celalihu'nun şeriatına kesin kes riayet et bunu yaparken nefsine asla yardımda bulunma hep ihlasa sarıl ihlasa sarılarak yap nefsinin garasından kalbinin demarasından mutlaka sıyrılarak yap Şeriatın kötü ve çirkin bulduğunu, sen de kötü ve çirkin bul. Şeriatın güzel gördüğünü, sen de güzel gör. Sözünde, fiilinde, ancak Allah için olsun. Bir kişi hakkında, elinde kat'i bir şer'i hüccet, delil yoksa, halkı suçlama. Sırf şüphelerle, kimseyi kınama. Sana hüsnü zan gerek. İnsanlar hakkında, hüsn zanla hareket etmelisin. Zira Allah'ın kullarına vermiş bulunduğu bir takım sır hazineleri vardır ki onları sadece ve yalnız noksanlıklardan münesseh ve yüce olan Allah bilir. Şanı yüce olan Allah Bakara Suresi 148. ayeti i kerimede şöyle buyurmaktadır. Herkesin ve her milletin yönelmiş olduğu bir yönü vardır. Senin kendisine yüzünü döndürdüğün yönde geniş ve düz yolun ortası olsun. Peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı olsun. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Şanı yüce olan Allah Furkan Suresi 31. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Hidayet verici olarak da yardımcı olarak da senin Rabbin kafiidir.